Clotilde bir zamanlar çocukluğunda Auvergne'de geçen bir yaz süresince sık sık derebeylik zamanlarından kalma bir yıkıntının yakınlarında alışılmış bir gezi yeri oluşturan koyu gölgeliklerde oynardı. Bir gün kendi emeğiyle oluşturduğu kumdan bir kaleyi çukurlarla çevirmek için toprağı belle kazınca bir altın para sıçratmış bu paranın yapılan incelemede 14. yüzyılın bir eküalla kezi olduğu anlaşılmıştı. Bulgusundan gurur duyan Clotilde lirayı bir küçük zincire takıp bilezik olarak kullanmak istemişti. Genç kızlığında da zincirini uzatarak taşımıştı bu hoş mücevheri. Nişan yüzüğünü alınca çocukluğundan beri kolundan çıkarmadığı bu nesneyi kendi bileğine taksın diye Jerra'ya armağan etmişti. Ozan bu heyecan verici kutsal kalıntıyı gece gündüz kolundan çıkarmamış, haydutlar üzerine ararken manşetin altında kaldığından görememişlerdi. Pencerenin duvara gömülmüş iki eğri atma kirişle tutturulmuş demirleri sivri uçlarla sona ermekteydi. Bu sivri çelikler parayı aşındırarak bir altın toz sağlayabilirdi. Çift için duygusal açıdan o denli değerli olan bu lira böylece bozulacaktı. Ama ileride dul klotildin gözünde hiç kuşkusuz mücevherlerini ve eşyalarını Groko'dan satın alacağı ozanın kuğu türküsüne içten bir biçimde bağlı olan izler özel değerini ancak artıracaktı. Gerard, geleceğin en küçük bir sürtünmenin silmeye yetmesi gereken harflerinin önceden kestirilebilecek kırılganlığı nedeniyle cildin sağlam korumasından yararlanmak için iki boş yaprağı kitaptan koparmamaya karar verdi. Üstelik böylece yapıtı Clotilde daha kesin olarak ulaşacaktı. Ana alımı sonuçlandıktan sonra Clotilde hiç kuşkusuz her şeyin hepsinden çok da eski kitabın eksiksiz olup olmadığını denetleyecekti. Tutuklu yüksek bir değeri bulunduğundan yalnızca birkaç boş sayfasının kullanılması daha yerinde olan kitabın değerini düşürmekten kaçınmak için dizelerini sıkı bir biçimde yazarın düz yazısıyla birleştirmeye karar verdi. Yazılacak şiir yapıta yabancı kalması durumunda bütünü bozardı. Konusunun ondan kaynaklanması durumundaysa tersine onu zenginleştirecekti. Bu elle tutulur içli dışlılık iki yaprak için koparıp atma tehlikesine bir güvence oluşturuyor, geçici yazıya cildin sonsuz korumasını sağlayarak elle yazılmış kıtalara sonsuz sürme şansı getiriyordu. Üstelik Ozan böylece yapıtını güzelleştirmiş olacaktı. Erebe Glossaryuma Ludovico Toliano adlı yapıt bir ölüm mahkûmunun son yakınmasını beslemeye ve yönlendirmeye öylesine uygundu. 16. yüzyılın ünlü bilgini Louis Toliano tümüyle derin ve özgül söylen bilim incelemesine adanmış bir yaşamdan sonra 30 yıllık sabırlı araştırma süresince toplanmış sayısız gereçleri biri Olimpi Glossaryum öbürü Erebi Glossaryum diye adlandırılan iki değerli sözlükte açıklıkla bir araya getirmişti. Burada ABC sırasıyla sınıflandırılmış olarak iki doğaüstü yerle ilgili tanrıların, hayvanların, yerleşim yeri ve nesnelerin adlarına belge, öykü, alıntı ve ayrıntıların bilinçle üst üste yığıldığı zengin bir metin eşlik eder. Bir yandan Olimposa, öbür yandan Erebosa, yani cehenneme, öbür dünyaya yabancı her sözcük dizinin dışında bırakılmıştır. Latince basılmış olan ve bugün bile değerli bir anıt sayılan bu çok ender bulunur iki yapıt artık yalnızca bir takım ünlü genel kitaplıklarda kalmıştı. Ama ikincisinin hiç bozulmamış bir nüshası, Gerard'ın her gün hayranlıkla karıştırdığı bir nüsa uzun zamandır babadan oğula yazar olan Loveriler'deydi, kuşaktan kuşağa iletilmekteydi. En geniş anlamıyla ele alınınca Erebos sözcüğü tüm öbür dünyaya bağlanır. Mezarın eşiğinde son bir çığlık koparmak için de ögelerini yalnızca ölüler ülkesinin sağladığı bu kaynaktan iyisi bulunur muydu? Gerar bir ot taslağı çizdi. Buna göre ruhu şiirsel bir biçimde, çok tanrılı dinlerin öte yaşamlarıyla donatılmış olarak Erebos'a gelecek, burada birçok şeyler görecek ama bunların hepsini istenen kaynaşma doğrultusunda kitabın belirli sayfalara esinleyecekti. Yöntemli biçimde düzenli çalışmaların her türlüsüne baş kaldıran Ozan, bir yapı üretmek için işini bitirinceye dek dinlenmeye, uyumaya, beslenmeye boş verir, hep yoğun ve kısa süreli çabalar harcardı. Bundan sonra korkunç bir bitkinli kendisini uzun süre en ufak yaratıcı düşünceden bile uzak durmak zorunda bırakırdı. Şaşmaz bir belleği bulunduğundan her şeyi daha kaleme eline almadan kafadan bitirmiş olurdu her bir saniyesi kullanılan aralıksız 60 saat boyunca benimsenen kurallara göre odunu yazıp bir şafağın başlangıcında bitirdi. O zaman pencerede özenle çelik parmaklıklardan birinin alt ucuna uzun uzun sürülen liradan bir altın tozu dozu elde etti. Sonra testisinin suyuna batırılan dikenle, Odunu kararlaştırılmış aklığa yazıp her kıtadan sonra hala taze tüm harfler üzerine altın tozu döktü. Sözlüğün ilk gerçek sayfası yavaş yavaş aşağıya dek kaplandı, çok geçmeden kurudu. Jerar tutumlulukla suyun kapmadığı tanecikleri ustaca yönlendiren iki kaydırmayla yeniden topladığı zaman altın renginde açık bir metin çıktı ortaya. Ozan ilk sayfanın arka yüzünü, arkasından da son sayfanın iki yüzünü doldurarak... Odunu bitirip imzaladı. Bu dev çabadan sonra uzun süre hiçbir üretici işe girişemeyecek duruma düşen Gerar, kendisini kuşatmaya hazır olduklarını sezdiği acımasız düşünceleri tüm varlığıyla bağlanacağı bir çalışmaya dalarak unutmak tutkusuyla bir takım donuk bellek alıştırmalarına girişmeye karar verdi. Erebo sözü belge yerleştirilmeye değer ama Cerrahın her zorlu çalışma öbetinden sonra imgelem izi taşıyan kitaplarla her türlü ilişkiden kaçan aşırı yorgun beyni için tehlikeli bir yığın öykü içermekteydi. Daha çok soğukça bilimsel metinlere düşkün olduğundan elindeki yapıt birikimi içinde Ösen'i yalnızca başlığın belirttiği yer bilimsel döneme ilişkin bilimsel incelemeyi seçti. Ozan olarak sarhoş edici bir baş dönmesine kapılmış düşünceyi gezegenlerin geçmişinin uçurumlarına götüren bir dizi dikkat değer renkli çizim nedeniyle bu yapıtı ikide bir karıştırmaktan hoşlanırdı. Burada resimleri kapatarak pırıltısız paragrafları ezberlemenin saplantılarına karşı tehlikesizlikler, Bir oyalanma sağlayacağını düşündü ama Gerard iyice seziniyordu ki böylesine çetin bir işin üstesinden gelmek için son güne değin kendisini bırakılması olanaksız bir gündelik çalışmaya zorlayabilecek değişmez ve sert bir kural gerekliydi kitabın sonunda her yanda iki sütun üzerinden ele alınan tüm konuların Hayvanlar, bitkiler, madenler ince bir ABC sel dizini uzadıkça uzuyor, her konunun sonunda incelendiği sayfalar belirtiliyordu. İçinde bulunduğu gün de hesaba katılmak üzere kendisine ölümünün değişmez tarihinden 50 gün ayırdığından Gerard dizide tam aynı sayıda anılan sözcük sunan bir sayfa bulunup bulunmadığını araştırdı. İsteğini karşılayan on beşinci sayfanın yukarısına ustaca yöntemiyle birincisi zindana konulmasının kesinliğiyle doğrulanan hücre günleri sözcüklerini yazdı. Biri öne birinci sütunun yukarısına öbürü arkaya ikincisinin altına başlık görevi yapmak üzere iki yeni sözcük daha yazıldı. Girdi ve çıktı. Gerar her gün sayfanın başından başlayarak her zaman diken su ve altın tozuyla bundan böyle son 50 tutukluluk gününü belirtecek 50 addan birini silerek hem tamamlanan günlerden oluşan girdisinin arttığını hem de çıktısının ya da daha yaşanacak olan günlerin azaldığını görecekti. Her çizmede kalkışla yatış arasında dizinin belirttiği sayfalarda çizilmiş ada ilişkin her şeyi öğrenmeye zorlayacaktı kendini. Tutuklu böylece çarpıcı bir biçimde kendi istemiyle şaşmaz zorunluğa egemenliğine girince hemen işe başladı. Hiç duralamadan kurala uydu, tam dilediği gibi verimsiz bellek alıştırmalarında unutuşu buldu. Kaçınılmaz haftadan üç hafta önce sevinçten çıldırmış bir biçimde kampa kurtarıcı parayı getiren Clotilde kollarını alınca düş gördüğünü sandı. Bir zamanlar manastırda kendisiyle çok dost olan Evelyn Breger adında alçak yönlü bir aileden gelen biri büyük güzelliğinin yardımıyla görkemli bir evlilik yapmıştı. Clotilde onu gözden yitirmiş servet durumundaki değişikliği de hiç duymamıştı. Evel'in bir gazeteyi karıştırırken yol kesme olayının Jerar ve ailesi de anılan karısı üzerine yaşam öyküsel bilgilerle tamamlanan ayrıntılarını okumuştu. Eski arkadaşının çektiği sıkıntılar yüreğini sızlatmış, ona cömertçe istenen fidyenin karşılığını yollamıştı. Ozan hemen özgür bırakılınca Groko'dan, o da yüce gönüllü davranmıştı. Tutsaklığının iç sızlatan anıları olarak garip başlıklı taş çocuğu, altın yazıyla süslü iki kitabı ve tek dikenli sapı götürme iznini almıştı. Hala bilinmeyen altına gelince eskisi gibi bileğinden sarpmaktaydı. İşte Gerard Loveri öldükten sonra Resurectium ve Vitalium, Diriliş ve yaşam canlılığın etkisi altında yaşamında öylesine belirleyici olan bu tutukluluğun başlıca oluntularını yaşamaktaydı. Buzlukta istenen dekor kurulmuş ve Ozan'ın bir böbrek hastalığının neden olduğu ölümüne dek dindarca sakladığı anı donatılarla tamamlanmıştı. Yıkık bir mihrapla kolları tam istenildiği biçimde duran, yerde yatan ve kırık bir yatık Meryem heykeli yerleştirmeyi bile unutmamışlardı. Ölüye serbest bir alan bırakmak için kendisini ne zamandır süsleyen merhem ve başlığın çocuk İsa'nın üzerinden çıkarılması, sonra iki kitaptan dayanıksız altın harflerin silinmesi gerekmişti. Bundan sonra ceset zaman zaman gözü yaşlı Clodilde'nin önünde etkinlik göstermişti. Şimdiden bir delikanlı olan Floranda Annesinin yanında heyecan verici dirilişi izliyor, bu diriliş iki üzgün insana birkaç tatlı yanılsama anı yaşatıyordu. Her gerçekleştirimden sonra taştan başın merhemi ve başlığı iki kitabında altın yazıları çıkarılmaktaydı. 2. 80 yaşında ölmüş Meriadek Lomao Gerçekleştirildiğinde dul eşi Rosic hemen tanıdığı sahne çok dokunaklı bir nitelikteydi. Karı koca tüm yaşamını Bröten'de doğdukları kent Plomör'de geçirmişlerdi. Hala yerel renkte dolu ve eski geleneklere çok bağlı olan bu kent, 50. evlilik yılının kutlanmasına ilişkin ilginç bir töreyi de yürürlükte tutmaktadır. Burada evlilik zincirinin 50 yılını tamamlayan her çift, uzaklarda kalmış birleşmenin yıl dönümünde törenle kentin en eski kilisesi Senursul'a bir ayin dinlemeye gider.